seviyesini tutturamamıştı. Bu kriterler bizim kriterlerimiz değil. Bu değerlendirme de bize ait değil. Bu Selefi Salihinin değerlendirmesi. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Hulefai Raşid'in seviyeleri hilafet sırasına göredir diyor. Yani en faziletli Hazreti Ebubekir'dir. ikinci derecede faziletli Hazreti Ömer'dir. Üçüncü derecede Hazreti Osman'dır. Dördüncü derecede Hazreti Ali Efendimiz'dir. Beşinci derecede Hasan Şehir Efendilerimiz'dir. Altınçı derecede belki aşireyim bir beşireydir, yedinci derecede falan hakimin tabakata asapla alakalı şeylere göre değil yani. Ben şöyle bir misal olsun diye ettim. Bu meseleye farklı yaklaşıyor. Şimdi o açıdan bir farklı, zafi, idealler şeyi var yani falana göre şu. Böyle anlaşılıyor ki yani cüneye bak. Herkesin kabiliyetine inkişaf vermesine göre, herkese kendi aşı kemalatını göstermesine göre o orada kendi alanında ideali yakalamaya çalışıyor, öbürde kendi alanında ideali yakalamaya çalışıyor. Bazen belki bazı kimseler aynı kutupta buluşabilirler, birleşebilirler. Aynı nokta hepsinin ayağını basacağı bir yer ve hakikatları temaşe edeceği bir olabilir. Ama bazen de farklı olabilir. Belki herkes en mükemmele eda ettiğini zannedebilir. Bir, ideali böyle değerlendirmek lazım, ideal kurulu. İkincisi, bizim idealden uzaklaşmamız, o mesele ideal şekilde yerine işimiz. Tabi bunun kendine göre sahipleri vardır. Bazen belki başta hiç yakalayamamışızdır onu. Onun yolundayızdır. Dolayısıyla bir kısım avaik, ...ve sevayık saiklerle belki farkına varmadan ondan uzaklaşmış oluruz. Tam tam kivama ermemişizdir. Kivama ermediğimizden dolayı da çok küçük şeyler bizi bozabilir. Ben yine onu hatırlatayım, bir cumatisteyi hatırlayayım yani. Oradaki virüslerden bir tanesi bizi yere serebilir burada. Bir böyle idealden uzaklaşma olabilir...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 sıra bende demiş iş başa düştü demiş onu götürmüştür ve biz iki 3 asır kendine bu işe adamış ve ideal seviyede bu işi temsil edenler sayısında Allah'ın izniyle hep rivvelerde dolaşmışız. Onlarda ideal mefumu unutulunca onlar işte değişik arızalarla korku, temper verlik, hayat sevdası, çoluk çocuk sevdası, yaşama sevdası gibi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 Bunlar da idealle bizim iştibatımızı, iltisakımızı koparan şeylerdir. Bunlara dil olunca insan çok kıymetli şeyleri kaybeder. Bunların hepsi tehlikeli şeylerdir ve bunlar çoğaltılabilir. Ve bunların hepsine İmam Gazal Hazretler'in İhya'daki mülahazasıyla mühlikat, mubikat nazarıyla bakabilirsiniz. İnsanı baş aşağı getiren şeylerdir bunlar. Oysaki ıslahçı bir cemaat bence muslihatın peşinde olmalıdır. Yaptığı her şey selaha mahtuf olmalıdır. Onların arkasında olmalıdır. İdeal de ancak onunla yakalanabilir. Şimdi idealden böyle uzaklaşabilir insan. Yani ideali tespitte sonra idealden uzaklaştırılan şeyler vardır. Daha doğrusu Aliyül aladan insanları uzaklaştıran hizmet adına, dini yaşama adına aksal gayattan insanları uzaklaştıran faktörler vardır. Onlar çok iyi bilinmesi lazım ki yinezi Ziya Paşa mülazası ile, Bil illeti kıl sonra müdavata tasaddi Her merhem her yâreye derman mı sanursun. En ummadığın keşfeder esrarı der onun Bu iki Mısra arasında tabakat yok gibi var aslında En ummadığın keşfeder esrarı der onun Sen herkesi kör hâle misersen mi sanursun. Çevrendekiler düşündüğün, ettiğin, yaptığın, kendine göre çevirdiğin şeylerin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 haletiniz a gelmedikten sonraki Kur'an ve sünneti sahiye o durumdan sonra imanı kabul etmiyor artık. Velisetet teubetullezne ya'mal nesiyete izah hazara hadu Onların tövbesi kabul değil yani. O ana kadar nauzu şirk içinde, küfür içinde, dalalet içinde durmuşsa gözü öbür aleme, öbür aleme ait emarelere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 Evet, bu açıdan hani idealden uzaklaşmışsak şayet yeniden onunla buluşma mevzu, yeniden o urveyi büskaya tutunma mevzu, orada da samimi olmamız lazım. Mesela vicdanın gözüyle bakmak lazım, kendimizi vicdanın kulağıyla dinlememiz lazım, vicdanın kadişin hastayla her şeyi tartmamız lazım, yoksa göz göre göre kendi kendimize aldatmış oluruz. Ben de belki biraz işi uzun etmekle hem sizi hem de kendimi aldatmış oldum. Bu maddi hastalıklarda vücut antikor oluşturduğu gibi manevi hastalıklar işte manevi antikorlar oluyor mu? Yoksa iradeye mi kalıyor işlerden? Allah'ın fevkalade eden inayeti olabilir. İnsanlar doğru yolda yürümeye azmetmişlerse, büyük çoğunluğu itibariyle de doğru yolu yürüyorlarsa, o doğru yolda başkaları tarafından bazı hendekler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 اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباه وأرنا الباطل فاطلًا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من إباتك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المردين الصافين المعبن المحبوبين واجعلنا علماء حلماء سلماء أواهين أوابين منيبين متواضع خاشع متخلقين بأخلاق القرآن وكورين جدين مهيبين زكين فهم فتن ملهم مخلص فسح فلفين متفقين متحدين معافل عن كل بلاية ومصائب ومعاصية وأوجاع وأسقام وأمراض وهو الشرور العادة آمين وسلم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 farklı bir iman gücü vardı. O güçle zannediyorum insan günümüzde 10 kat böyle daha fazla o insanlar böyle uyuşturucu şeyleri, içkiye falan, kumara alışsalardı. Minemel hamru vel meysiru vel ansabu vel azam şeytan dedikten sonra bunlar pissin ta kendisidir ve şeytanın sizin üzerindeki amelidir, işidir bu. Aksiyonudur şeytanın size karşı. Onun için de aksiyon denir mi ama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 Ve Rich diyor, pisliğin ta kendisidir. Feşteni buğla Bundan sakının ki kurtulmuş eresiniz. İnden mağuriy du şeytana in yok haberin Kumul adabet ve fil hamri ve ve Kumar'da şeytanın derdi davası. Netice itibariyle sizin için de düşmanlıkları tetikleme, körükleme sizi birbirimize düşman yapma. Mefhum mazmun olarak ifade ediyorum. Ayetin manası zannetmeyin.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 ''Veylülil akabimlen nar'' diyor yani bazılarının topukları yıkanırken ayaklarında kuru yerler görüyor da, buralarda ''Veylülil akabimlen nar'' cehennemde topuklarında kuru kalan yerler insan cehennem ateşi diyor. O kadar o meselelerin üzerine ciddi duruyorlar. gunsuz olmaz diyorlar. Nasıl niyetsiz namaza durmuyorlar, nasıl niyetsiz oruca girmiyorlar, nasıl niyetsiz hacca gitmiyorlar, nasıl haccın şeraitini yerine getirme?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 tabiatlarının bir yanı haline gelmiş. Birdenbire çok ciddi isterseniz buna ruhta transformizm diyebilirsiniz. Bir değişim yaşamışlar, tamamen bir farklılaşma yaşamışlar. Onları fenalığa sevk edebilecek bütün duygularını atmışlar. Meşruatla meşru olan şeyleri ittifa etmişler. Bu bizim için her şeye kafi ve vafi der demişler. Hz. Üstad ifade tarzını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 müfti haline getirecek. Dolayısıyla o bataklık içinden çıkamayacak. Yani bütün bunları mümince düşünceyle insan helalip düşündüğünde pek çok rahi necat var bir tane değil. Elbette ki siz azmedesiniz, Allah'a doğru yürüyesiniz. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْ دِيَنَّهُمْ Eğer bize doğru yürümeye azmetmiş, kastetmiş bir mücadele ruhuyla ben sana geliyorum Allah'ım demişse, ben öyle bir yolla değil, değişik yollarla, bazıların ibadet yoluyla, bazılarını derin bir niyet yoluyla, bazılarını azim yoluyla, bazılarını işte o 99 sene adam öldürmüş, yüzüncüsü de papazı öldürmüş, onunla fakat halis bir niyetle Allah'a yönelmiş, o da büyük buluşmada yapmışlar bunu, temsil etmişlerdi. İşte orada Yüşet Tepesi'ne geliyor, orada tövbe etmek için,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 Fakat bakarsınız, biri gelmiş, elinizden tutar sizi, sohbeti canana götürür. Bir yoldur, o yolla kurtulursunuz. Siz bir kere Allah'a doğru yürümeye azmedin, Allah Celle Celaluhu önünüze pek çok, çok yol çıkarır Bu o yollardan bir tanesiyle sizi kendisine ulaştırır. Allahum c'halna minhum, Allahümme firdunubena, vestir <gülüyor> uyubena, ve thakkil mizanena, وادخلنا الجنة مع الأبرار. تصل الله علينا ونبأ دوالي وسحب يسال. إن الله له مع المحسنين. Dil mülküne vebi bir kumandan arabul. Ne kazandın fani dünya bu cihana geleli. Yürü dil mülküne vebi bir komandan arabul. Ey yar iyi yar arabul. Dost arabul. Daima düşünen, daima sorgulayan, daima kendinde kusur arayan. Hani bazı kıybete böyle iftiraya kilitlenmiş.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 fakiriz, cennete ihtiyacımız var, ebediyete de ihtiyacımız var, sen vermezsen bunları elde edemeyiz yani dergâhını el açmışken ben bunları da senden istiyorum diyebilirsiniz utanarak, icap ederek ama temelde benim isteğim yalnız sensin demek şimdi işte bu beklentisizliktir yani Allah'a karşı dünyevi, uhrevi beklentisizlik mülahazası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 İşte o Helmin Mezid yolcusunun usülüdür diyelim. Üslubu demek belki daha uygun. Ama işte ben sana kulluk yapıyorum. Beni cennetine koy böyle. İşte orada ebedi saadetle mutlu kıl. Bana. Şöyle köşkler ver, böyle villalar ver filan. Veya dünyada evlad-ı ihal ver, çocuk ver, ev ver, bark ver, böyle dünyayı bir dünyayı hüzur ver. Bu türlü şeyler...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 İnsanlar Allah'tan Allah istemerler. Onur rızası istemerler. Sorumluluklarını o emrettiği için yapmarlar ve öyle neticeleri nazar itibara almamalar. Sadece hoşnutluğunu demeller. Öbür tarafta Cenab-ı Hak mükafatlandırır onları. Fani bir surette o büyük taleplerini bu dünyada yiyip bitirmemeller. Veya faniatu zailata taleplerini bağlamamalar.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 Yine sen biliyorsun ki ben onları da senden isterim yalnız deyip sadece onu istemeye kalırsan onun rahmetinin enginliği ululuğuna mütenasip şekilde sana engin lütuflar olur ki sana dünyayı da unutturur, ukbanı da unutturur. Öyleyse dünyevi dar beklentiler ister maddi olsun ister manevi olsun bunları kullanarak insan Cenab-ı Hakk'ın engin iltifatını ve teveccühünü daraltmamalı.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 Var eden, terbiye eden, bir kemal yoluna getiren, bir kemal vetiresinden geçiren, Değişi şeyler vaadeden, eden, vaat ettiklerini yine kendi terbiye sistemiyle gerçekleştiren, Senin Rab ismine sığınarak diyorum demektir. Şimdi siz bunu ifade edemezsiniz. Bu espriliği ortaya koyamazsınız. Onun için Kur'an-ı Kerim'den alacaksınız, iktibas edeceksiniz. Rabbena.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 Şimdi Kur'an ayırıyor onu, atıfla yapıyor. Matuf matufun aleyh'in cinsinden değildir. At fedeler fakat aynı şey değildir. Şimdi bakın böyle şumurlu bir şey. Onun için Rabben atina fi dünya haseneten ve filakil haseneten o at korunmuş oluyor orada. Dolayısıyla bunlarda Cenab-ı Hakk'a karşı isteklerinizi daraltma gibi bir şey yoktur. Böyle derseniz, Sad ibn Ubaden'in oğlu gibi böyle cennet, köşkü yamaçta olsun, azıcık böyle derenin kenarında olsun, denize nazır olsun, Ağaçların içinde olsun filan gibi gereksiz laflara ihtiyaç kalmaz. Çünkü Cenab-ı Hak'ın bilgisini havale ederek meseleyi rahmetinin engilliği için bir şey istiyorsunuz demektir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dua da Allahum ba ve ba'id beini ve beine khatayaya kema bahte beine almeshk ve almagrib Allah manakini min alkhatayaya kema yunakat ve labiye min adnes va silne bilmay ve telju ve albarat buyuruyor. Yani Allah'ım hatalarımla benim aramı marip-meşrik arası bu esas iki kutup demektir yani. Marip de sonsuz, meşrik de sonsuz. İki kutup arasındaki enginlik ölçüsünde genişlet diyor. Aç diyor. Öyle ki yani ben o hatanın şu alanı neyse karanlık şeylerini bile görmeyeyim diyor. Ben kendi kendime dedim ki hata deniyor burada. Herhalde ben şöyle desem daha iyi olacak bunu. Allah'ım, vail beyinuyor ve maasi ve mesavi amala taybu yani. Allah'ım hatalar, mahsiyetler, günahlar, cenub ve senin sevmediğin, hoşnut olmadığın ne kadar şey varsa bunlarla benim aramı marip meşrik veya iki kut arasında rakamlara sığmayan ölçüde uzaklaştır falan diyebilirsiniz bunu. Kendi kendime uzun zamanda bazen banda binince yapıyorum duaları.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 malayani ve olumsuz düşünceleri bırakıp hep olumlu düşünmemiz için gerekli olan zil dizip dinamaya sağlıyoruz. Her şey malayaniyattan yönelmek yani yata yönelmek. Maksudun bizzat olan şeylere belki yönelmek diyeceğimiz şey bu da bir Müslümanın diğer vazifeleri gibi mebde de zor iradeye bağlı şey müntihada biraz da tabiat haline gelen ve dolayısıyla da kolaylaşan türden işlerden. Her şey öyledir. Yani hiç oruç tutmamış bir insan oruca başlarken çok ciddi bir irade davasıdır. Orada insan iradesini ortaya koyması lazımdır ki o çözülebilsin. Namaza yeni başlayan bir insan, ben hatırlıyorum birisi oruç tutuyordu, hiç unutmam hala. Sözleri aklımdadır. Allah diyor, ben akı karayı seçtim oruç tutunca. Akı karayı seçiyor. Oysa ki siz onu ahval-i adiyeden bir iş olarak yapıyorsunuz. Fakat zannediyorum bir sene oruç tuttuktan sonra, ertesi sene akın da karanında farkına varmaz artık. Aynen bunun gibi yani. Hacca ilk defa giden bir insan. Bazen zorluklar karşısına çıkabilir. Zaten bir zorluğun var olduğu da doğru haçta uçakla da gitse bir zorluk var orada fakat gele gide yani o işin tabiatı o der alışır aynen onun gibi. Gece namazlarına kalkamayan yani tembel desek belki bazılarını zem gibi hafif alma gibi olabilir yani teheccüd kılmayan, teheccüd bilmeyen insan zor gelir. Uykusunu delmek, kalkmak o esnada, kemerbeste yubudiyet içinde Allah karşısında durmak çok faziletli şey ama bu faziletler o mevzuda onun için yetmeyebilir. Onun vaad ettiği şey yetmeyebilir. Berzah'ın ışığı olduğu mülazası yetmeyebilir onun için. Ama bir süre yapınca zannediyorum adet haline gelir o. Hatta sizlerden bazılarınız Hazreti Ömer Efendimiz gibi daha çok sevap olsun diye vitri vacibi o son şeye bırakırdı. Gece, yarı geceden sonrasına bırakırdı ki belki teheccüde de kalsın yani teheccüde kalsın kendini mecbur hissetsin. Zannediyorum herhangi biriniz bir ay bu işe böyle devam etseniz akşamdan vitri vacibi kılıp yattığınız zaman ben bu gece namazı verdim, veriştirdim dersiniz. Yani mesele Mebdiye de biraz zorlamaya vabesledir. Her şey öyle. Ama o zorlama faslı bittikten sonra bu bütün bütün hifet kazanır. Tamamen bir zevk duyar gibi yaparsınız, şevk duyar gibi yaparsınız. Çok onun makbul olduğuna da kani değilim. Efendimiz sallallahu aleyhi sizin yemeden, içmeden ve başka şeylerden lezzet aldığınız gibi ben ibadetten, Rabbime teveccüden lezzet alıyorum demesinde ayrı bir mülahaza araştırmak lazım. O farklı bir şey. Yani çok derin bir mehavet duyuyordu. Çok derin bir mehavet hissi yaşıyordu orada. O sizin böyle zevki ruhani gibi şeylerden değildi. Yani farklı bir şeydi. Ama ona müştaktı Allah'tan gelen her çeşit dalga boyundaki tecelliye müştaktı. Olsun diyordu. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa İkisi de cana sefa diyordu ve bir sefa ruhuyla karşılıyordu. Bunu farklı anlamak lazım. Bizim zevk telakkimiz için de müteal etmemek lazım. Yine belli bir zorluk olur da fakat zorluk başka bir meseledir. O mevzudaki arzu başka bir meseledir. Önüne geçilmeyen azim başka bir meseledir. O işin hakkından gelecek irade başka bir meseledir. O işi ne olursa olsun hasta bile olsa, yatakta bile olsa ben bunu yapayım demem lazım vs. başka bir meseledir namaza alışmış ve onu hayatında hiç kaçırmamış bir insan ameliyat bile olsa zannediyorum Hz. Ömer gibi hançeri bağrından yediği zaman bile gözlerini açar namaz der kapar yine namaz der bunun gibi yani işin tabiatın bir derinliği haline gelmesi çok önemlidir itici bir sayıktır o Zorlansanız dahi, ter dökseniz dahi, çok ciddi bir sayık haline gelir o. Bunları betahsiz vurgulama diyorlar şimdi. Vurguluyorum şundan dolayı, zannetmeyin ki işte aşağıya doğru akan bir suyun rahatlıkla akması gibi artık ondan sonra hiçbir zahmet duymadan namaz kılacaksın, zahmet duymadan oruç tutacaksın, zahmet duymadan gece kalkacaksın, zahmet duymadan harca gideceksin. Ve hiçbir sıkıntı hissetmeden hemen elini kesene salacaksın. İçinde ne varsa hepsini çıkarıp etrafına saçacaksın. Hayır öyle değil. Bunların hepsinde zorlanacaksın. Çünkü zorlanmada sevap vardır. Çünkü iradeni kullanmada sevap vardır. Ve iradenin bazı zorluklarla karşılaşmasında ama senin Allah'ın izniyle onları aşmında esas sevap vardır. Ve gerçek derinleşme de esasen bu türlü ibadet çerçevesi içinde eda edilen şeylerdedir yani. İnsan onları orada aramalı. Size zevkli bir şeyler gelebilir yani. Rabbin emirler çerçevesinin dışında zevkli şeyler gelebilir. Mesela parapsikolojiye kendinizi salarsınız. O bir kısım işraki yönün veya parapsikologların, işte böyle ruhların, cinlerin, erbahın, Esrarına vakıf olmaları gibi değişik şeylere vakıf olabilirsiniz. Bunların yolu da vardır yani. Mesela şu ayı şu kadar okuduğunuz zaman, şu halde okuduğunuz zaman, şunu yaptığınız zaman size ruhaniler gelir yani. Onlarla konuşabilirsiniz. Yolları vardır yani bunların sistemleri vardır kendine. Fakat bunlar bizi Allah'a yaklaştıracak zeminde işler değildir. Bir mümin için tabiri diğerle, önemli üzerinde durmak lazım, bunun derinleşme zemini değildir bunlar. Bir mü'min ille de Allah'a kurbet kazanma mevzunda derinleşmek istiyorsa, Allah'ın o mevzudu onun için belirlediği zeminde derinleşmesi lazımdır. Bu açıdan işte o derinleşme olunca, siz bir taraftan Allah'a kurbet kazanırsınız, bir taraftan da tabiatınız haline gelmiş o meseleyi ama zorlana zorlana ama başka şekilde mutlaka yerine getirebilirsiniz. Ben bu derinleşme meselesini bir kelimeyle biraz daha açmak istiyorum. Bir yoga ile bir şeye ulaşabilirsiniz siz onların yaptıkları gibi. O meditasyonla bir şeye ulaşabilirsiniz. Parapsikologların değişik sistemleri var. Metafizik, fizik ötesi alem filan diye sohbetler vardı abi. İki haline getirdiler. Başkalarının daha güzel sistemi, daha şeyli akademik hazırlamaları, hazırladıkları şeyler olabilirdi. Ben kendi bildiğim şeyleri söylüyorum yani. Daha büyüğün aklım ermez. Şimdi onların hepsinde siz bir derinliğe ulaşabilirsiniz. Eşyanın bahtından nuhuz edebilirsiniz. Varlığı kendi buğutlarının dışında farklı şekilde görebilirsiniz. Yani şu üç buğutlu mekanı dördüncü bir buğduyla temaş edebilirsiniz. Bir beşinci buğdu da görebilirsiniz. Einstein kehanet olarak beş, altı falan demesi... Siz bizzat müşahede edebilirsiniz. Samimi söylüyorum ve inanarak söylüyorum. Ve bunlar çok zor da değildir yani. Belli sistemlerle. Bazen aç durmakla olur. Yani 30 gün hiçbir şey yemezsiniz. Sadece bir damla su içersiniz. Bir hal olur ki o üç gün, dört gün o zaman hiçbir şey içmezseniz suya da dayanabilirsiniz. Oysa ki suya dayanmak çok zordur. Bazen bununla gözünüz açılır. Bazen bazı esmayı çekmekle gözünüz açılır. Cinler de kullanır bunu. Ebu Bekir i̇bn Arabi dediği gibi cinler de kullanır bunu insanlar da kullanır bunu ve hepsi bunların belli bir zeminde derinleşebilirler. İş böyle bir şeyde, böyle bir zeminde derinleşmiştir. Bizim doğudaki o büyük mistikler o sofiler belli disiplinlerle böyle derinleşmişlerdir bunlar. Fakat derinleşmenin Cenab-ı Hakk'ın bizi emirler ve nehiler çerçevesi Dışında olanı makbul değildir yani. Esas Allah'ın emirlerini yerine getireceksin, Allah'ın nehirlerinden, yasaklarından da uzak duracaksın. Bu tam yerinde sonda cuma demektir. Mesela derinleşirsiniz siz bir yerde gider işte toprak dolu bir zeminde uğraşırsanız delersiniz delersiniz toprak. Fakat bir de birisi belirlemişse mesela bunlar fizik şeyler vastalarla, Arzın altında şurada petrol var, şurada zilt var, şurada katran var, şurada işte doğal gaz var falan demişlerse, orada derinleştiğiniz zaman onlara ulaşırsınız yani. O şeye ulaşırsınız. Yoksa işte toprakta kazı durursunuz, hiçbir şeye aramazsınız. O bakımdan, nerede ne var yani? İnsan nerede matlubuna, maksuduna ulaşacak? Allah onları belirlemiştir siz namazla ulaşacaksınız. zikirle fikirle ulaşacaksınız. oruçla ulaşacaksınız. gece ihya etmekle ulaşacaksınız. hamd etmekle ulaşacaksınız. senayiyle ulaşacaksınız. şükürle ulaşacaksınız. Bu. ve bütün bunlarda işte samimi olarak bunları yerine getirmekle ulaşacaksınız. derinleşeceksiniz. işte böyle bir derinleşme esas zemininde derinleşme diyebilirsiniz bunu. bu zemininde derinleşme Dini sizin tabiatınız haline getirir, bir derinliğiniz <gülüyor> haline getirir, unsuz yaşayamazsınız. Ağır gelse de unsuz yaşayamazsınız yani. <gülüyor> Tiryakisi olursunuz o işin artık, alışkanı olursunuz, tutkunu olursunuz o meseleye. Evet, tabii uyuşturucuyla misallendirmeyin bunu, morfinle misallendirmeyin. Çünkü onlar çirkin şeyler aslında. Onların hatırlattığı, çağrıştırdığı şeyler de çok sevimli şeyler değil. Ama bu farklı bir tiryakiliktir yani. Kendinize rağmen bir tiryakiliktir. Şimdi lehvü laib'e gelince yani, lehvü laib meselesi ondan sıyrılma, mala yani şeylerine meşhul olma, yaniyat tabiri kullanılmamış pek esas. Mâla yani demek, seni alakadar etmeyen şeyler. Yaniyat diyeceksen şayet bu Türkçe bir şey oluyor. Bu da seni alakadar eden şeyler demektir. Dünyanla, ukmanla alakalı, kalbi ve ruhi hayatınla alakalı. Seni alakadar eden şeyler üzerinde durma. Mebde insanın tabiatında vardır yani. İnsanda bir hayvanilik yan vardır. Hayvanlarda hoplarlar, zıplarlar, eğlenirler, keyiflenirler. Hususiyle bahara çıktıklarında o mevzuda ne kadar marifetleri varsa hepsini ortaya döker ve çevrelerinde kendilerine hayran hayran baktırırlar. İnsanın da öyle yanları vardır. Çünkü insan aynı zamanda hayvandır. Eskiler zaten hayvanı natık demişler yani. Aristoteles'in tasavvuru mantıkında insanın adı hayvanın natıktır ya yani. Düşünen hayvan demek veya konuşan hayvan demektir bu. Fakat o hayvaniyetten çıkmak, aniyeti niyeti bırakmakta mukadderdir. Bu işrak yoluyla olabildiği gibi bizim sofilerin yoluyla da olabilir. Bu sabinin yoluyla, mesleğiyle de olabilir. Hazreti Üstad'ın mesleği itibariyle Kur'an yolu diyor ona. Ayz-ı Şevk, Şükür yoluyla da. Tefekkür ve şefkat sistemini işlettirmek suretiyle de olabilir. Bunlarla da hayvaniyetten çıkılabilir. Cismaniyet bırakılabilir. Kalp ve ruhun dereceyi hayatında, ufkunda seyahat yapılabilir. İnsan, bu mevzuda böyle kendini işte bir yönüyle ciddiyete alıştıra alıştıra, düşüne düşüne her şeyin bu işin her şeyin bir arkası olduğu mülazasını işleye işleye zamanla o yani yata karşı da bir tavrı oluşur onun yani. Hemen böyle münasebetsiz dudağa geriye gitse onunla bile kendisini hitap eder. Yerinde, yani yerinde Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, hayatında üç defa güllüğünden bahsediyorlar. Yüzü hep mütebessimde ama fakat üç defa güllüğünden bahsediyorlar. Bu da bizim için bir ölçüdür. Hayatı zehir zemberek yapma şeklinde anlayabilir bir kısım. Gafiller, tebessüm etme başka insanları güleç gücüyle karşılama, bir Behçet'le karşılama, Gökçek yüze karşılama başka bir mes meseledir. Çakır keyif olma başka meseledir. Lavabali olma, gayri ciddi bir tavır içinde bulunma başka bir meseledir. İnanan insanlar öyleydi. O ricallede de okurken görüyorsunuz. Mesela bir tek insan az duavesi vardı, mizah yapıyordu diyorlar. Böyle hafif o söz bana bir cerh imajı hasıl ediyor bende. Evet, adını söylemeyeyim ben. Malum, önemli, çok önemli Buhari'nin meşahinden bir zat aynı zamanda imam, Malik'in talebelerinden önemli bir hadisci tefsirci aynı zamanda. Fakat bana o bir cer gibi geliyor. Yaralayıcı bir ifade. Ve yine görüyorsunuz yüz binlerce insan var orada. Yüz binlerce diyorum ben. Bir tek insan gösteriyorlar orada. Mizah yapıyorlar az. Şaka latife yapıyordu diyorlar onu. Yani demek ki çok kura geçen bir şey değil o aslında. Belki o türlü nüktelerde tabiatı kaba henüz incelmemiş insanlara bazı hakikatleri anlatmada o bir üslup olarak kullanılabilir. Onu da bilen kullanmalı. Herkes değil. Ama insan elinden geldiğince o mevzada iradesini ortaya koyarak lavbaliye karşı bir tavır almalı bence. Hep ubali vadilerinde dolaşmalı. Beni alakadar etmeyen şeyler beni alakadar etmez demeli, onlara sırtına dönmeli. Beni alakadar eden şeyler neyse, nedir beni alakadar eden şeyler? İşte çok defa üzerinde durulduğu gibi, meseleyi evirip çevirip sohbeti canana getirme. Efendimiz'den bahsetme. Dini mübini İslam'ın yeryüzünde yayılmasından, intişarından bahsetme. Bu mevzuda sistem üzerinde durma. O mevzuda kafaları zorlama, beyin fırtınası yaşama. Dolayısıyla hem dünyevi hem muhrevi hayatımız adına bize bir şeyler kazandırabilecek mülazalara kilitlenme adeta. Önce zorlamalı olur bunlar. Zorlarsınız biraz. Tabiatınız, bazı tabiatlar da meyyaldir ona. Tabiatınıza rağmen önce yaşarsınız. Sonra bakarsınız ki artık o haline gelmiş. Siz de o meseleyi ciddi ciddi götürürsünüz. Nükte yapsanız bile, onda bile insanlar bir derinlik hissederler. Belki yerinde. Doğru sözlerle bir miza ortaya koyabilirsiniz. Onu da Efendimiz yapardı sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Enes'e iki kulaklı derdi. E i̇nsan zaten dört kulaklı olmaz ki. Doğru işte bu. Mesela bir yaşlı kadına buyurdukları gibi sahih de var. Yaşlı kadın cennete giremez. Kadın ağlamaya durunca ihtimal onu sevindirmeyi Murat buyurmuş. Çünkü öyle normal herkesi Düz bir zeminde verilen işaretlerle sevindirme bir şey ifade eder. Fakat ben onu kaybettim mülaazasından sonra o insanı sevindirme, idam sehpasına çıkmış bir insanı bağışlama, Üstad'ın Miraç Risalesi'nde ifade ettiği gibi. Ondan sonra da ona padişah da kurbu şahane de bir zemin, bir yer hazırlattığı müjdesini vermek ayrı bir mesele. Uçurur onu, kanatlandırır. Diyor ki ben şöyle demek istedim yani, yaşlılar yaşlı olarak girmez. وَكَوَاهِبَ اَتْرَابَ Denk orada herkes, denk olacak yani. Kaç yaşın? 18 yaşında mı olacak, 20 yaşında mı olacak? Öyle buyuruyor. Bu da bize alakadar etmez yani. bize düşer mi düşmez mi? O türlü şeyler yani siz oraya girebilir misiniz, giremez misiniz? Allah mahrumiyetine duçar etmesin. Masariyetiyle şeref yap eylesin tabii. Ona kalmış şeyler, onun tutuna kalmış şeyler de. Fakat... Yani bize öyle küçük bir müjde verseler seviniriz. O koca karı gibi seviniriz. İnsan koca karı bile olsa öyle bir şeye sevinmeye değer yani. Bunun gibi öyle bir mizah olabilir. Fakat her şey çok ölçülü olması lazım. Lavaballiğe karşı biraz ciddi biraz kararlı olmak lazım. Günümüzde insanlar biraz lavaballiğe çekiliyor. Böyle belli şovlarla bazı şovmenler, televizyonlarda aynı şeyleri yapıyor. Gülme, eğlenme. Ömer Hayyan felsefesiyle bir geçmiş günü beyhude yad etme, bir gelecek gün içinde feryad etme. Neyse, yevveye tersi. Geçmiş gelecek, Masalıp, eğlenmene bak, ömrünü berbat etme. Materyalist bir felsefenin hırıltıları bunlar. Ve günümüzde insanlar bu anlayışa, bu düşünceye, bu felsefeye çağrılıyorlar. Bir de çok ciddi şeyleri bekleme durumunda olan insanlar olarak ciddi davranmak düşer. Lavabaliye karşı da kapılarımızı, panjurlarımızı, jörnizlerimizi bütün bütün kapamak. O noktadan sızacak şeylere meydan vermemek düşer. Ciddi olalım. Ama bu kendimizi ağır bir ciddiyet içinde boğma manasına da değil. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine inanıyoruz. Bize tevecühüne inanıyoruz. Hizmetin içinde şevk de bize yeter yani. Dünyanın dört bir yanında namı celli Muhammed'i bir bayrak halinde dalgalandırma, İnşirah böyle içimize akıyor ki dünyanın balını, kaymağını bize yedirseler bu kadar zevkli olmaz. Namı celli ilahinin değişik yerlerde duyulduğunu duydukça bizde öyle bir İnşirah oldu içimize akıyor ki Hakikaten sofralar semavi olsa, önümüzü inse kalsa o kadar lezzet alınmaz. O kadar lezzet alıyor ondan. Bu bakımdan biz lezzeti de kendi zemininde aramalıyız. Bizim için eleme çevrilmeyecek, neticesi elem olmayacak, bize hijyen yaşatmayacak lezzet hangisi ise onun arkasında olmak, arkasında durmak lazım. Ona talip bulunmak lazım. Thank you. Bazen meşguliyetten, işlerin yoğunluğundan veya iyi bir vazife taksimi ve mesai tanzimi yapamayışımızdan dolayı zat-ı anlatma ve bütün meseleleri getirip ona bağlama işini tam gerçekleştiremiyoruz. Bazen de yaptıklarımızı yeterli görüp bu kadar yeter diyerek du düşüyoruz. Bu marazlardan kurtulup Rabbimizle olan irtibatı temin etme ve onu anlatma vazifesini nasıl gerçekleştirebiliriz? Ben sorunun içinde sezdiğim iki şey var, bir bazen meşguliyetten, işlerin yoğunluğundan dolayı belki zatüyle üyeti anlatma, belki bütün meseleleri getirip ona bağlama işini tam gerçekleştiremiyoruz, bir bu var sorunun içinde. Bazen de dünimmetlik yapıyoruz, yaptığımız şey yeterli buluyor, dağısına gerek görmüyoruz gibi bir var. Belki onlara bağlayarak bir şey söylemek uygun olur. Şimdi birinci şık ifade ederken orada yine sorunun işte diyorsunuz ki iyi bir vazife taksimi yapamamızdan belki, mesai tanzimi yapamayışımızdan, iyi bir takvime bağlı hayatımızı götüremeyişimizden belki kaynaklanıyor bu. O zaman sorunun cevaplarından birisi o bence. Hayatımızı çok iyi tanzim edelim. Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde hususiyle idrake yansıyanlar da da var. El-Muşrah'lekenin sonunda. Yani Rabbimizle doğrudan doğruya münasebeti ifade eden bazı şeylerden. Dolayısıyla yine onunla münasebet ifade eden başka şeylere geçmek suretiyle dinlenme. Dinlenmeyi ayrı bir faaliyet haline getirme, ayrı bir faaliyet gerçekleştirme. E bu defa onun hasil ettiği yorgunluğu atmak için başka bir faaliyet içine girme. Evet, bu inne malus diyorsan fe inne malus diyorsadan anlayabiliriz, bunu çıkarabiliriz. Üstadın çok kullandı. Müstet Batut bunu ifade eder. Şimdi bir mümin mesaisini öyle tanzim etmeli, vaktini öyle bir takıma bağlamalı ki yani işte istirahet ettiği zaman nasıl vücut dinleniyor, daha sonra da aktif hale geliyor, daha güzel şeyler yapıyor. Bir yönüyle belki şarj oluyor, doluyor. Dolayısıyla yani yatma insanın zamanı boşuna geçirmesi demek değildir. Belki zamanı daha dolu dolu yaşamak için dolma manasında bir şey oluyor. Şimdi Allah'ın ve Canan övmek müsavatın ve Canan Leyla <gülüyor> libasın ve Canan için de okuyoruz. Belki de hemen sureyi celileye başlarken bu ayetlerle başlaması meselesi, o günün yorgunluğu içinde çok iyi anlayacağımız bir konu. Anlarız onu yani yorgunluk, kafletin basması ve ikinci işte bir gecenin gelmesi, yaklaşması, o onun ne manaya geldiği önemlidir. Bunu Ehlullah'tan kimler ikindi namazı için tahsis etmiş ben hatırlamıyorum. Mecmuaül ahsapta da yani hiziplerde de öyle bir şey görmedim. Fakat Üstad Hazretler öyle yapıyor yani. Öğlen vakti, Fetih Suresinin sonu, akşam vakti Nebel Sure'yi i Cellesi okunuyor. Başka bir yerde görmedim ama ben görmedim, yoktur demek değildir yani, hatırlamıyorum bir şey. Fakat o seçim çok önemli yani. nebe Sure'yi i Cellesi'ne başka zamanda dikkati çekiyor. Dikkatle okunduğu zaman o Kur'an musikasının ifade etmesi açısından çok önemli olduğunu korkuluyor onun hüccar bir kalp ve okunduğu zaman çok şey ifade edeceği üzerinde duruyor. Şimdi orada Allah Celle o zamanı nasıl bir takvime bağlamışsa bence bize aynı zamanda bir ders veriyor. Yani bir tabiatımızın gereği bazı şeyleri yapıyoruz. Allah'ın vaz ettiği takvim içinde yapıyoruz bunu. Yani bize şu saatte yatın diyor. Ama bu emir emri teklifi olmuyor. Belki tekvini oluyor. Bu saat gelince artık yani biz vücudumuzda belki zehirlenme doğru ulaşıyor, yaktığımız şeylerin tesirinde kalma doğru ulaşıyor. Tabi olarak ruhu geliyor. Dolayısıyla tekvini dairede bir şey. Allah diyor ki, tekvini olarak ben bunu böyle yaptım diyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın tekvin adını ortaya koyduğu bu şeyler, bizim için belki kendimizin vaz edeceğim kurallar açısından kendi teşhii açısından belki hayatımızı planlama, bir takvim'e bağlama bakımından birer örnek birer misal teşkil edebilir. Bizim için de madem Allah cılacılar gece öyle yapmış, havu kaflettim iyi bizim istirahatımız için yapmış, gündüzü işte maaşımız için yapmış, masrafsız bir şey, çalışacağımız zamanı bizim güneşle aydınlatmış. Başka işte ışık yapma, masraf etme, israfa girme filan konuları da değil yani hep gündüz çalışın, gecede istirahat edin falan demiş. Gece ibadeti ayrı bir mesele, ayrı bir konu, az bir zaman işgal ediyor ruh. Şimdi buna bakarak biz de hayatımızı buna göre bir takvime bağlayabiliriz, ona göre bir düzene koyabiliriz. Mesainin tanzimi demek budur yani. Her işi belli ölçüde taksim etme, şu zaman şunu yapacağım, şu zaman şunu yapacağım. Değişik vesilelerle arz etmeye çalıştığım gibi namazlar haddi zatında insanın 24 saatlik hayatı için çok önemli bir takvimdir. Yani insan keşke söylemlerini de ifadelerini de ona göre belirlese. Yani sabah namazından sonra şu işimi yaptım böyle kalktım notlarımı almaya çalıp başladım sabah namazından sonra. Kuşluk vaktine kadar kuşluk namazını kılınca şunu yaptım ben filan yani dese. Bundan sonra yine işime koyuldum. Öğlen namazına kadar. Öğlen namazını kıldıktan sonra şunu yaptım. Yani belirleyici esas o orada faktör namaz olsa biz hayatımızı namazlara bağlasak. Dolayısıyla Rabbimizle münasebetlerimiz. Mesela bunun içine yine kendi hayatımız adına bazı şeyler sokabiliriz. Mesela din adına olduğunda işte kuşluk namazından sonra veya sabah namazından sonra Oturduk, hadis okuduk, tefsir okuduk, dinimizle alakalı bazı şeyleri müzakere ettik. Mesela akşam namazı ile yatsı namazı arasında oturduk arkadaşlarla sohbet ettik. Risaleler okuduk, müzakere ettik, başka kitaplara işte müracaatta bulunduk. Mesela ikindi namazından sonra asır, Kur'an-ı Kerim, Salatü Üsta'ya devamı, onu muhafaza etmeyi ısrarla emrediyor. Hafidu ala salavatil ve salatil usta ve kanitin diyor. Dolayısıyla biz ondan sonra Rabbimize teveccüh adına şu evradı okuduk ve evradı okuduk gibi yani hayatımızı böyle tanzim etsek, böyle düzene koysak. Zannediyorum bizimki işte sizinle sorun içinde ifade ettiğiniz şey herhalde düzensizlikten gidiyor çok defa zamanımız. Bu bazı yerlerde bana önemli iş görüşmelerine gelen bu Amerika'da, Avrupa'da ciddi insanlar anlattılar. Bir tanesini Yaşar Hoca'dan dinlediğimi çok iyi hatırlıyorum. O Diyanet işleri Başkan Yardımcısı zannediyorum Avrupa'ya gitmişti orada. Bir meseleyi görüşürken adam bana saat 1 ile buçuk arası randevu verdi. Oturdu, saati kurdu, koydu oraya, 1.30'a ayarladı onu. Hemen zır diye saat çalınca kalktı gitti adam diyor. Ben o kadar zaman vermiştim size, dedi. Bana çok önemli geldi bu mesele. Oysa ki yani biz mesela bir yemek yeme mevzunda böyle yapamayız. Yani neden yemek masasında bir süre otururuz? Bazen de orada gereksiz gevezelik, özür dilerim. Gevezelikte bulunuruz. Önce özür dileme, sonra kabahat işleme. Mesela bir yerde oturduk, ders okuduk. Bir saat kadar ders okuduk. Hemen o ders bittiği zaman bir saat takdir etmişsek bir saat okuyacağız orada. Hemen kalkıp dağılıversek. versek. O dersten sonra 15 dakika kadar meselelerimizi görüşeceksek onu elden geldiğince 16 dakika yapmasak yani. Uzatmasak. Bu telefonlarda bile meseleler o kadar uzatılıyor ki fakir defaatla dedim ben konuşacağınız şeylerin not edin yani. Gereksiz yere bir şey 3 defa 4 defa anlatıyorsunuz. En kestirmeden en ekonomik ifadeyle, üslupla anlatmaya bakın onları. Şimdi hayat bu şekilde zaptur aptaltına alınırsa zannediyorum ben, israf ettiğimiz zamandan esas tasarruf yapacağız biz. Yani israf edilen zamanların bazen kurtarmış olacağız. Onların içinde çok güzel şeyler yapılabilir. Yoksa mesela bir derste bile bir ara verdiğiniz zaman da gereksiz yere, yani 15 dakika, 20 dakika ara veriyorsunuz. Zannediyorum pedagoglarca, psikologlarca bu dinlenme süresi belirlenmiştir yani, sabittir bu. Herhalde 6-7 dakika yetiyordur insana. Yani 7 dakika insan sağlam bir nefes alsa, hisse böyle ciğerlerini oksijenle doldursa, hafif bir gezinse veya bir şey içse filan, yani bu 7-8 dakika yeter o insan için. Yarım saate lüzum yoktur. Belki bir yarım günün yorgunluğu için yarım saat dinlenme ihtiyacı olabilir. Zaten biz bu namazın, hayatımızın takvimi olmasıyla da onu çok rahatlıkla yapıyoruz. Abdest alıyorsunuz isterseniz buna biraz modern yorumcuların mülazasıyla da bakarsınız. Vücudunuzdaki kinetik enerji dengeleniyor orada. Atıyorsunuz bir kısım, vücudunuzdaki fazla enerjiyi atıyorsunuz orada. E, namaz kılıyorsunuz, dinleniyorsunuz, farklı bir aleme giriyorsunuz. O farklı alemin üzerinizde bıraktığı izler farklı oluyor, esintiler farklı oluyor öyle bir esintiyle dinlenmiş olarak, zindeleşmiş olarak yeniden dünya hayatına dönüyorsunuz. Yani şu Müslümanlığın yaşanan kurallarına pratik durumuna göre hayatımızı takvimleştirsek zannediyorum, tanzim edebilsek dinlenmenin yanında iş göreceğiz, iş görmenin yanında aynı zamanda dinlenecek, daha çok iş görme imkanı olacak. Böyle yapılınca belki onca çalışmalarımıza rağmen yani çalışan arkadaşlar için Yazı yazma, çizme, okuma, başka kaynaklara bakma. Bunun yanında belki her gün bir tane iki tane kitap okumada imkanı olacak. Yani şöyle küçük boyda bir kitap, iki kitap okuyabilir. Sizin gibi bazı konuları bilen insanlar için kitabın ille de cümle cümle, kelime kelime hepsini okumak şart değildir. Bazı meselelerde ben mecmuda da öyle yapıyorum yani. Bir sayfada belki beş tane cümleyi okuyorum. Ben onun ne diyeceğini anlıyorum onun orada. Belli onlar, şimdiye kadar 50 defa duyduğum şeyler onlar. Hele öyle kaynak maynak olunca bir şeyi getiriyor böyle. Mesela dinde esasen zorluk yoktur deyince bakıyorum deliller döktürecek. Ben anlıyorum onun ne diyeceği şeyleri, geçiyorum onlar. alttaki pararafla başlıyorum. Şimdi bu mevzuda da gerekli olan espri yakalanmış olursa zannediyorum insan bir kitap okur burada. Ama vakti israf etmemek lazım yani. Evimize, ailemize, işimize, çocuklarımıza ayıracağımız zaman ne kadar ayıracaksak belli olmalı o. İstirahatımız için de belli olmalı. Alıştırmışsak kendimizi başkaları 8 saat falan diyor da 6-7 saatte yedebilir. O bugün o televizyonda çıkan şey yani geceleri uyumamadan, az uykudan insanlar işte acıkıyorlar, çok yiyorlar. Biraz efendim uyumamadan acıkma olabildiği gibi yani sistemler çalışıyor çünkü. Hazım oluyor, hekimlere sorarsın da sonra onu daha iyi anlatırlar bunu. Fakat bana öyle geliyor ki benim gibi uyuyamayanlar ve benim karakterimde bazı uyuyamayanlar var. Bunlar biraz can sıkıntısından gece ne yapsam ben diyor. Bir de böyle yemeye dayanıyor diyor Ondan dolayı yani o kilo alma, mülo alma Sadece onu uyanık durmaya vermek doğru değil. Çünkü Selefi salihinden, Hilya'nın kahramanlarından, Stratüs Safa'nın kahramanlarından sabaha kadar... Namaz kılan insanlar var, bir gecede 300-400 zekat namaz kılanlar var. 1000 de diyorlar da ben onu bir türlü sıkıştıramıyorum. Çünkü 100 zekat namaz kıldığımda ben iki saatten evvel bitmiyor gördüm ben O mesele. Şimdi 1000 zekat nasıl kılacaksınız? 20 saat hiç durmadan namaz kılsanız kılamaz insan. Kaldı ki o da benim namazım yani. Ciddi bir insanın namazı olsa zannediyorum 2 saatte bitmez o. 3-4 saat ister yani 100 zekat namaz. Fakat bu adamlar demek bastı zamana da masar oluyorlarmış. Bin rekat namaz kılıyorlar. E bunlar hiç de kilo almıyorlar. Yani hepsi kadit gibi üflesen gider öyle insanlar. Bu açıdan o doğru değil yani o mesele çok doğru değil. Belki bir acıkma faktörü söz konusu ama fakat daha çok esasen hayatın intizam içinde olmayışı yani. Ne zaman yiyeceksin? Niye yiyeceksin? Yani gereksiz yere niye yiyeceksin? Benim midemde gastrit var, acıkma çok oluyor. Tabi bir, bir şey yemekle bağışlığı giderebilirim. Bir de kalkıyorum, antasit bir tane hap alıyorum bunun. Kalori değeri yok bunun. Gerçekten de, ben yani sabah namazına buraya çıkarken alırsam ben burada bir şey yeme ihtiyacı hissetmiyorum artık. O da yetebiliyor demek, öyle de olabilir. Yani acıkıyorsanız, midenizde asit oluyorsa ondan da bastırabilirsiniz onu. Her neyse, Sadece tarihci çıktım ben burada. Asıl mesele hayatın tanzim edilmesi meselesi. Hayatımızı tanzim edersek, şimdilerde hayattan aldığımız ürünün birkaç katını alabiliriz. Bana öyle geliyor ki Türk toplumu hayatını tanzim edememiş. Biz de onun birer parçasıyız, biz de öyleyiz yani. Bu kitap okuma mevzundan böyle ciddi bir düşünme faslına kadar, ondan bizim meselelerimizle alakalı bir araya gelip beyin fırtınası yapmaya kadar, eserlerimizi müzakere etmeye kadar ve ibadete belli zaman ayırmaya kadar zannediyorum siz bu dağınıklık içinde ben her gece 50 rekat namaz kılayım diye bir niyet etseniz beceremezsiniz o işi. Sıkıştıramazsınız onu çünkü hayat çok dağınık gidiyor. İsraf ettiğimiz çok zaman oluyor yani. Şurada merdivenlerden inerken bile bence orada bile insan zamanın israfını düşünmeli. Yani Şöyle iki merdiveni birden atlarsam, biraz daha israfsız götürürüm bu zamanı falan, ise şayet yani. Her şeyde düşünmeli, tek damlasını zayi etmemeli hayatın. Oturduğu bir yerde boşuna durmamalı, gereksiz yere lakırdıyla vaktini orada beyhude harcamamalı. Necip Fazıl o hapishanedeki hatıralarını anlatırken, Çayın buğusuyla beraber pür püür hayatımızda eriyip gidiyordu der yani. Hoşuma gider o. Hakikaten bir çayın başında, bir kahvenin başında, bir yemeğin başında tıpkı onun eridiği gibi bizim hayatımızda, zamanımızda eriyip gidiyor püür püyür, püyür Evet. Bir de dümdüm ettik demiştiniz iki Evet. İkincisi de yaptığımız şeyler Yeter herhalde bir parça bir şey yaptık bence. O da dur himmetlik olur yani. İnsan yaptığı hiçbir şey yeterli bulmamalı. Bir yönüyle düşüncesi şu merkezde olmalı. Yani ben 20 saatimi, 24 saatin 20 saatini hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'ye verdim. O mevzudaki donanıma verdim. Kendimi yetiştirmeye verdim. Bu epey bir şey yani. Küçümsenemez bu. Hayır yani neden 24 saatimi vermedim ben bu meseleye demeli insan. Keşke şu uyku faktörü olmasaydı da ben 24 saatimi verseydim demeli. Burada hiç uyumamalı, hiç dinlenmemeli, hiç başka şeyle meşgul olmamalı. Yani her şeyi Allah hakkı deyip sadece O'na bina etmeli. Nefsine karşı esas O'na karşı da bir hak var. O'nun da bir hakkı var. Ailesinin de bir hakkı var. Arkadaşlarının da bir hakkı var. Başka şeyinde bir hakkı var. Dünyanın da bir hakkı var. Bütün bu hakları ihmal ederek sadece... Her şeyi ona bina etmeli demek istemiyoruz. Fakat niyeti olmalı yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salatü selam mevzuunda o sabi irşah sadedinde buyurdukları gibi hani şu kadar salatü selam okuyorum yani. 20 saat okuduğunu söylediği zaman bile çok güzel de diyor, Artısından daha iyi olur diyor. Bir mümin Allah yolunda, ilahi kelimetullah yolunda, hakkı seslendirme yolunda 24 saat bile vaktini o istikamette harcasa, harcama denmez ona. Değerlendirse demek, nemalandırsa, vaktini, dünyevi vaktini ahiret vakti haline getirse, dünyevi zamanına, ahiret zamanının rengini çalsa, demek daha uygun olur. Çünkü doğrusu odur. Yine de ona demeli ki, acaba bastı zaman yapıp da bu meseleyi 24 saati, 50 saat yapma imkanı yok mu? Çünkü icabında Allah onu da yapıyor. Hz. Üstad lemalarda işaret